Şimdi ben öncelikle bu dersi burada dinleyen kişilere şunu nasihat ediyorum. Bundan bir önceki dersi yani Kavay Gül 15. dersini dinleme ile birlikte bu dinlenirse çok daha faydası olur. Çünkü 15. dersimiz mecazın çıkış. Nasıl ortaya çıktığını, hangi sebeplerden dolayı mecaz diye bir olgunun ortaya çıkarıldığını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 altında işleyeceğiz. Birinci husus mecazın tarifi. ikinci husus mecazın rükünleri, Üçüncü husus mecaz hakkındaki itilaflar. Dördüncü husus mecaz ile alakalı çeşitli tembih hatlar. Şimdi birinci husus üzerinde duracağız. Neydi birinci husus Samman abi? Mecazın tarifi. mecazın tarifi. Şimdi mecaz hususunda mecazı kabul edenler tarafından birçok söz söylenmiştir kardeşler. Birçok tarif yapılmıştır. Müteahillerden yani son dönem alimlerden birçok kimse lugat kitaplarında tefsir kitaplarında özellikle 400. 500. yıllardan sonra müteahillerden birçok kimse lugat kitaplarında, tefsir kitaplarında ve usulü fıkıh kitaplarında mecaz üzerinde konuşmuşlardır. Hemen hemen bütün bu meşhur kitaplarda görürsünüz. Mesela mecazın tarifini zikredenlerden bir tanesi kimdir? İmam Şevkani meşhur. Irşadül Fuhur adlı eseri var. İmam Şevkani usulü fıkıhta yazmış olduğu meşhur bir kitaptır mutevârik'tadır. Mecazı burada tarif ediyor. Diyor ki: "Mecaz, huve'l lafzul musta'malu fi gayri mâ wubi'a lehu li'alâkati Tarifi budur mecazın diyor. İmam Şirke'nin ırşad'dır e, fıkh'ında. Manası şu: Bir alaka nedeniyle, bakın bir alaka nedeniyle asli yani asliden kastımız ilk anlam, tamam?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 Mecaz'ın tarifi hakkında. Mecaz, ne demişlerdir? Mecaz, ilk konulduğu anlamın dışında kullanılan lafızdır demişlerdir. Mecaz'ın tarifi için. Bunun Arapçası şöyle اَلَّفْصُ الْمُسْتَعْمَلُ gayri غَيْرِ مَا ظُضِعَلَهُ İlk anlamının ne? Dışında kullanılan lafızdır. Mesela diyor, İbn-i devam ediyor. Diyor ki, Mesela el-eset. Eset neydi? Aslan. Mesela el-eset, aslan lafzının güçlü, cesaretli bir kişi hakkında kullanılması gibi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 E, Örfünde diyorsa edersin ya. <gülüyor> şimdi solucan biliyorsun. Her şekilde gülüyorum. Her şey. Bir bakıyorsun. Aslana benzemiştir. <gülüyor> tamam. Karineden. Şimdi arkadaşlar bunun içerisini açacağım. Bak dört husus var dedik. Doğru mu? Dört husus var. Mecazın bulunması için. Bunun içerisini açalım şimdi. Karineden murat nedir? Karineden kastımız nedir? Lafsı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 Peki ben desem ki atın üzerinde cihada giden bir adam gördüm, kılıcını çekmiş kafirlere saldırıyor. Buradan ikinci ilk anlam olan yırtıcı hayvanı hamledebilir misin? Edemez. Neden? İlk anlam olan yırtıcı hayvanı Hamletmeni engel olan elinde karineler var. Ne bir kere aslan atabilmez, kılıcını çekmez, kafirlere saldırmaz. Doğru mu? Evinde bir karine olacak. İlk anlama. Götürmeni engel olan bir karine olacak. Karineden kastımız bu. Anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? Ömer anlamadı. Tamam Ömer, Ömer için bir daha anlatacağım. Şimdi Ömerciğim aslan kelimesi bu mecazcilere göre ilk konulduğu anlam ne kardeş? Yırtıcı hayvan doğru mu? İkinci konulduğu anlam ne? Cesur. Cesur, cesur, cesur insan. Cesaretli güçlü cengaver bir insana da aslan diyorlar. Doğru mu? Diyorlar ki sen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 mecaza hamletmen de elinde bir delil oluyor. Diyorlar ki o yüzden karine bulunacak. Tamam. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Bu dört sus, sus saysın birisi. Birincisi, evet Ammar abi. Birinci konuluş olacak. Evet, birincisi yani ilk da konuluş olacak. Evet. anlamında birinci konuluş olacak. Evet. İkinci konulmuş olacak. Evet. Bu da cesur güçlü, aslanın cesur güçlü olmasa anlamında. Evet. Üçüncü bulunması gereken husus ortada bir karine olacak. Evet. Dördüncü husus ile ilk konuluş ile ikinci konuluş arasında ilişki olacak. İlişki olacak, alaka olacak. Peki bu alakaya açalım şimdi. Dedik ki ilk konulan anlam ile ikinci konulan anlam arasında bir alakanın olması lazım mecazcılara göre. Neymiş alaka? Mesela diyelim ki aslan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 Atın üzerinde olup kılıcını çekmiş olması kariğnesi bizi ikinci konulduğu anlam olan cesaretli adam anlamında kullanmaya sevk etmiştir. Doğru mu? Atın üzerinde olup kılıcını çekme kariğnesi bizi Doğru. ikinci anlam olan cesaretli adama götürmeye itmiştir bu kariğne. Sevk etmiştir. İşte mecazı kabul edenlerin indinde mecaz budur arkadaşlar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 Bu adamın eli çok uzundur diyorsun. Yani güçlü, kuvvetli. Türkçe kullanıyorsun bunu. Eli çok uzun. Yani ne ortamı adamın genişliği mi? Bir sürü yetkileri var vesaire. Doğru mu? Hatta e, e, bu kadar hadis var. Adam birisi geliyor diyor ki Ebu Bekir'in benim üzerinde eli var. Yani ne nimeti var vesaire. Yani Arap Dile Devleti'nde bu kullanılır. Ha, şimdi siz e, e, belki şimdi kalben sıkıldınız değil mi? Aha işte ayva yedik tabir sayısı. Ne oldu? İşte bu geldi. Şimdi bize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 ben anlamanız için, mevzuyu anlamanız için mecburdum başta anlatmaya. Hani bir altyapı olsa direkt mevzuya girersin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mecazı kabul edenlerin indinde, ikinci husus dedik ney? Erkanur mecaz, mecazın rükünleri. Şimdi anlatıyorum. Mecazı kabul edenlerin indinde mecazın rükünleri 4'tür. Yani dört şey mecazın olmazsa olmazıdır. Bir, el vadul evvel, ilk konulur. Az önce hep anlattığım şeyleri anlatıyorum. İki, el ol sani, ikinci konulur.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 Mecaz olması için bir karinenin olması gerektiği hususunda icmayı belirtmişlerdir. Bu icmayı İbn-i de bakın arkadaşlar. İbn-i Teymiye Rahimullah da Mecmul Feteva'nın altıncı cildinde zikretmiştir. E, mecazı kabul edenlerin indinde bu icmadır demiştir. Yani onların indinde. Tabii tabii. Mecaz olması için bunların indinde bu ne, nedir?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 Yine ez-Zamakhşerî el el-Keşşâf'ında Zamakhşerî Mutezile'dir biliyorsunuz. Keşhâf'ı kendi tefsiridir. Değil mi? Mutezile'nin en muteber tefsirlerindendir. Ve yine yine yine, yine Zamakhşerî Esâsul Belâğa'da belagat hakkında yazdığı dev eserdir. Bu eserlerinde yine Erâzî tefsirinde bu görüşü benimsemişlerdir. Bu görüşü benimsemişlerdir. Kimmiş bunlar? Hızlıca bir daha sayıyorum. Birincisi El-Âmûdî bunu ihkâmda Zamakşeri Keşf adlı eserinde ve Esasul Belag adlı eserinde, el er Razi tefsirinde bu görüşü benimsemişlerdir. Hatta İbnüne Câr, bakın İbnüne Câr hambeldir arkadaşlar, biliyor musunuz? Hambellerin mütahhillerindendir. Ve onun bende e, usul fıkıhı var, hem de en güzel tahkiki haliyle var. Dört kalın cilttir, yaklaşık her biri 800'er sayfa, dört kalın ciltten oluşan tutu dev kitaptır. Yani sekiz kere dört ne yapıyor? 32, yani 3200 sayfa. Kaynak bir kitaptır. Ee, İbn-i Neccar da Şarhül kevkepte Aslında Şarhül Kevkep derken Şarhül Kevkeb'ül münue'dir kitabın tamamı. Bu görüşü cumhura nispet etmiştir. Mecaz vardır diye, cumhura nispet etmiştir. Yine bu görüşü e, ve hatta i̇mam Ahmed'in Ahmet'in eshabının bir çoğuna nispet etmiştir biliyor musunuz? Bakın çok ilginç. i̇bn Necar kendisi Hanbelidir. Ve bu görüşü i̇mam Ahmed'in Ahmet'in eshabının bir çoğuna nispet etmiştir. Yine Essem'ani El-Kavati'h kitabında hem bu görüşü tercih etmiştir hem kendisi bu görüşü Essem'ani'nin kendisi El-Kavati'h kitabında hem bu görüşü tercih etmiştir hem de bu görüşü Cumhur'a nispet etmiştir. Yine bu görüşü İmam Şevkani İrşadül Fuhulda Cumhur'a nispet etmiştir arkadaşlar. Evet. Anladık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 Ebu Abdullah İbn Hamit, Ebu'l Fadl et-Taymi İbn Ebi el-Hasan et-Taymi gibi bazı Hanbelilere ve yine Muhammed İbn Huveiz, Muhammed İbn Huveiz Mindat ve diğer bazı Malikilere ve Davud İbn Ali ve oğlu Ebubekr'e ve Münzir İbn Said el-Belluti'ye nispet etmiştir İbn Taymi bu görüş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 İbn-i Teymiye ve İbni i Kayyım'ın görüşü budur. Bu görüşü Ebu İshak, pardon İbni i ve İbni i Kayyım bu görüşü Ebu İshak el-İsfirayini. El-İsfirayini'ye ne yapmıştır? Nispet yok. El-İsfirayini'ye nispet etmişlerdir. Ne yap bu üçüncü görüş neymiş? İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım bu görüşü kime nispet etmişler? Ebu İshak el-İsfirayini. İmam Şevkani de aynı şekilde İrşadül Fuhul'da olduğu üzere bu görüşü Ebu İshak el-İsfirayini'ye ne yapmıştır arkadaşlar? Nispet edenler arasındadır İmam Şefkani de. Hatta İmam Şevkani e, kendisi e, şafi alimlerindendir Ammar abi. E, kendisinin tasnifleri var bazı şeyler üzerine ve Arap dili edebiyatında söz söylemiş kişiler arasındadır. İbni Teymiye'den tabi çok öncedir.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 Ne el-Evza'i, Ebu Hanife, eş gibi meşhur imamlardan hiçbirisi söylememiştir. Hatta el-Halil, el sib ve benzerleri gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük nahiv imamları da bunları söylememişlerdir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük nahiv imamları arasında kimler yer alır? El-Esma'i, el halili es el ve birkaç kişi daha var. Ferra gibi mesela. Bunların hiçbirisi söylememiştir diyor. Nahiv imamları da bu konuda e söylememişlerdir diyor bu saydığı nahiv imamları. Sonra diyor ki i̇bnüt Teymiye devam ediyor. Diyor ki işte size İmam Şafii. O usulü'l-fıkıh'ta özel olarak ilk önce söz sarf eden kişiler arasındadır. Hani biliyorsun ilk usul fıkıh yazan kimdir? Yani küçük ihtilaflar olmuştur ama kimdir? İmam Şafii. Hatta bazıları icmaz ediyor. Tabi Rafizler kendi ailelerine nispet ediyorlar da. Ama nedir râci olan ilk Kimdir? İmam Şafi. İbn-i Teymiye işte diyor ki, işte size İmam Şafi, o usulü fıkıhta ilk söz söyleyenlerdir. Neden usulü fıkıhtan bahsediyor burada İmam Şafi? Çünkü daha çok mecaz konusu hangi kitaplarda yer alıyor? Usulü fıkıh kitaplarında yer almıştır. O yüzden İbn-i Teymiye buraya vurgu yapıyor. Diyor ki, işte size İmam Şafi, o usulü fıkıhta ilk özel olarak ilk önce söz sarf edenlerdendir.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 Bazıları İmam Ahmet'ten bu konuda iki görüş olduğunu söylemişlerdir. Yani İmam Ahmet'in bir görüşü mecaz vardır, bir görüşü mezaz yoktur şeklinde iki tane nakil vardır şeklinde söylemişlerdir diyor. Ancak diğer sair imamlara gelince ne onlardan hiçbirisi ne İmam Ahmet'in eshabının ilkleri Kur'an'da mecaz olduğunu söylememişlerdir. Ne Malik, ne Şafii, ne Ebu Hanife hiçbirisi bunu söylememiştir diyor.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 en fazla vardır ama ben göremedim diyor. diye sözlerini ne yapıyor? Devam ediyor. İbn Kayyım rahimeullah da diyor ki nerede diyor es-savai'ul mursale. Size hemen şu savai'ul kısa kısaca anlatayım mı? Belki dernek olarak iştahınız açılır da para toplayıp kitabı basarsınız. 10 dakikam var tamam. Ee, olsun.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 aslında isim sıfatlar hepsinden bahsediyor da aslında o isim sıfatlar daha çok mecaz mevzusunu örnek babından veriyor kitabın. Aslında mecazla alakalıdır aslında. Es-havaykul-i gönderilmiş yıldırımlar demektir. Buna benzer anlamları var. Yani e, mukaretlere yolladığım yıldırımlar, darbeler gibi anlamlar içeriyor kitabın ismi. Ama dört silde nasıl basacağız? Değil mi? O da ayrı bir sorun. Evet.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 mütahiller bu lugata pek düşkün yaklaşmışlar ve muattiralar ona sığınmışlardır diyor. Diyor ki mütahir son dönem halinleri pek de düşkün, düşkün olmuşlar bu mecaza. Bak, bunlar hep İbn-i sözleri. Pek de düşkünlermiş bu mecaza ve muattiralar da ona sığınmışlardır diyor. Sonra diyor ki devamen İbn-i Kayyım şeriat bu taksimle gelmemiştir. Ona delalet de etmemiştir. Ona işaret de etmemiştir.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 Mustakil bir risale yazmıştır. Mecazın reddine dair. Şehşankıyti'de. En azından onu basarız. Savayıklı misaliyye basamasak. He, abi. Evet. Bu görüşlerden hangisinin raci olduğuna geçmeden önce. Şimdi daha tercih edilen görüşü söylemedik. Tamam. Bu görüşlerden hangisinin raci olduğuna geçmeden önce mecaz bahsiyle alakalı olan bir hususu bu meseleyi anlamada yardımcı olacağından burada anlatmamız uygun olacaktır. Diyorum arkadaşlar. Ama kaç dakika ayıp O zaman şuraya kadar gelelim. Mi duralım mı burada? Burada duralım inşallah. Ee, ara verelim. Değil mi? Öyle yapalım. Allahu u Alim ve Sallallahu Aleyhi ve Bine Muhammedin ala, Sahfiye Cümeyenin. İnelhamdülillah, ne ahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve natubu ileyh. Ve ne billahi min şurru bi anfusina ve min seyahati amarina. من يهدي الله فلا مضي الله ومن يهدي فلا هادي الله وشهد أن لا إله إلا لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكثيرا وعضه Bugün 12 Mart 2011 Cumartesi القواعدل derslerimizin 16. dersi 2. bölümündeyiz. Yine aynı şekilde kabul ve açısından mecaz diye isimlendirilmiştik bu dersi. Bu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 Ondan bahsettik? En sonundan bahsettik. Sonra hatta yok en son şeyden bahsettik dedik. Şehşankıyti de bu konu hakkında Şehşankıtı. ne almıştık? Evet, evet, doğru doğru. Şehşankıyti de bir isar yazmıştık. Sonra ne dedik? Bu görüşlerden sonra dedik. Bu üç görüşten sonra yani. Hangisinin racih olduğuna geçmeden önce mecaz bahsiyle alakalı olan bir hususun bu meseleyi anlamada yardımcı olacağından burada anlatmamız uygun olacak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 Bu meseleye, yani lugatın aslı nereden gelmiştir meselesine? i̇bn Cinni i̇bn Cinni El-Hasa'ista, İbn-i Teymiye Mecmul Fetavada, İmam-ı Suyuti El-Muzhir'de, Şevkani i̇rşad Fuhulda, El-Amidi El-Hikam'da ve birçok ilim ehli kitaplarında değinmiştir, yer vermiştir arkadaşlar. Lugatın aslı nereden geldiğine dair. Hatta bazı usul fıkıh kitaplarında görürsünüz Mebde'ul Luga diye bir başlık atarlar arkadaşlar. Lugatın başlangıcı neredendir?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 Lugatın aslının nereden olduğu hakkındaki görüşler şu şekilde kardeşler. Bir, birinci görüş. Diyorlar ki lugat tevkifidir, yani dondurulmuştur. Lugat nedir? Tevkifidir, yani nas-sen bellidir. nas -si olarak olarak ortaya konulmuştur, dondurulmuştur, tevkifidir. Eşari, İbnül Fevrek, Ebu Bekir, İbn-i Abdülaziz, i̇bn Kudame ve i̇mam Ahmed'in Ahmet'in esharından bir tayfi bu görüşleri. Birinci görüş böyle. Lugat neymiş arkadaşlar? Tefsiri yani dondurulmuş, belirtilmiş yani. Tamam? İki. İkinci görüş. Hepsi ıstılahdır. İkinci görüş lugatın hepsi ıstılahdır. Yani tek tek ortaya düşünülerek üzerinde tartışılarak olmuştur. Şuna şu ismi verelim, şöyle diyelim, şu cümleyi şöyle okuyalım, böyle tamam? Lugat ıstılahidir. Yani tek tek belirtilmiştir. Hani bunlara göre sanki şu şekilde işte Araplar ilk böyle ortaya çıktıklarında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 ee, çok kelamehnin birçok kelem ehline bunu nispet etmiştir. Evet. Üçüncü görüş bazısı tevkifidir. Yani nasla bellidir. Bazısı da ıslahidir. Yani e, nasla belliden kastım yani dondurulmuştur. Tamam mı? O anlamda söylüyorum. Bazıları da nedir arkadaşlar? Isılahidir. Yani Araplar bir araya gelmiş bunu ıslahlaştırmış gibi. İbn-i Akil bu görüştedir. Evet. Dördüncü görüş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 var mıdır yok mudur anlamanızda hangisi tercih edilir bunu anlamanızda yardımcı olacak İbn-i, İbni Teymi ilhamdır. ilhamdır zaten yani. tevkif ilham aynı şey gibi tamam mı ıslahi olduğunu birçok yönlü reddetmiştir İbn-i tevkif. Yani ıslahi ne sanki Araplar bir araya gelmiş şunu şöyle ıslahlandıralım is işte şu cisim nedir masa mesela şunu şöyle ıslahlandıralım isla hadi diyelim tamam masayı yaptığı zaman ıslahlaştırılmış olabilirler ama mesela insan doğduğunda aklı başına geldiğinde anlatabiliyor mu cisimler görüyor değil mi işte bu cismi böyle ıstılahlandıralım, buna bu ismi verelim. Böyle bir şey yoktur yani. Yoktur diyor. Evet. Bunun, bunun ıstılahi olması gelecek. Bunların bunların ismini e, ıstılahlandırma oluyor. Tamam mı? i̇bn Teymi bunu ne yapıyor arkadaşlar? Reddediyor. Birçok yönlü. Birinci veci. Birçok yönlü reddediyor. Birinci veci şudur. Hiç kimse Arapların, İbn-i Teymi diyor ki bakın bunun en büyük delili nedir? Isılahi olduğunun, batıl olduğunun delili nedir? <gülüyor> Birçok yönlüdür. Birinci yönü şudur. Basılı olduğunun birinci yönü şudur. Hiç kimse Arapların bir araya toplanıp da manalar koyduğunu ispat edemez. Tamam mı? Hiç kimse Arap. ilk dönemde gelmiş Araplar bir araya gelmiş cismler, manalar ortaya koymuşlar. Kimse bunu ispat edemez. Ha nerede bu Araplar? Nerede? Ne zaman? Kim? Var mı bir delil bir kaynak? Değil mi? Resulullah döneminden de önce ha yani Araplar ilk böyle Araplar ilk Arapları düşünün artık. Neyse. Ha? Hiç kimse bunu ispat edemez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 Kimse böyle bir şey, bu aslan diyelim ve bu aslan da bunun ikinci manası olsun. İbnü i Tehmiye diyor ki işte kimse böyle bir şey iddia edemez. Onu bir durdurayım. Evet, biraz geyeden alıp anlatıyorum. Ee, bağlantı kokmuş çünkü. İbnü i Tehmiye diyor ki, şunu tercih ediyor. Diyor ki, lukat Allah tarafından teftifidir, ilhamdır. Islahi olduğu görüşünü birçok yönünü reddediyor İbnü i Tehmiye.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 Vece şu. İbnü Teymiye diyor ki, lugatın ilham olduğu sözü selef tarafından gelen bir sözdür. Yani ıstılahi değildir. Yani tutmuşlar bunlar, cisimleri bulmuşlar, gelin bunlara isim verelim, hep beraber anlaşmışlar bu, bu cismin ismi bu olsun. Bu şekilde ıstılahi değildir, ilhamdır. Lugat ilhamdır. Allah'ın kullara verdiği bir ilhamdan dolayıdır bu. Lugat kendi kendine çıkmıştır. Yani i̇nsanlar özel olarak toplanıp da yapmamıştır bunu. İlk dönemleri söylüyoruz yani lugatın başlangıcını. Diyor ki İbn Teymiye, işte lugatın ıslah olmayıp Bilakis ilham olduğu sözü Selek tarafından gelen bir sözdür diyor. Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki وَعَلَّمَ آدَمَ esme كُلَّهَمْ Allah Adem'e isimlerin hepsini ne yaptı? Öğretti. öğretti. Değil mi? İbnü Cerir i̇bn Abbas'tan ne diyor biliyor musun? اَلَّمَهُ اسْمَ الْقَصَةَ İşte tabaktan olan çanağın ismini öğretti. Ya Allah, i̇bn Abbas. İbnü i Cerir'de. Tamam İbn Cerir yine eden, e, nakleden ederek diyor ki bu ayet hakkında "Allemehu isme kulle şey'in." Ona ne? Her, Her şeyin, şeyin ismini oluyor. öğretti. İşte bu denizdir, bu ağaçtır bu şekilde. Yani. O zaman lugatın ilham ve tevkifi tevkiftir. İşte bu görüş seleften gelmiştir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? <Gülüyor> Diğer görüşler de gelmemiştir seleften. Yine Allah kanun diyor "Allemehul beyan Allah." Ona ne yaptı? İnsana beyanı öğretti. Bak hep ilhamidir bunlar.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 Birinci konuş ve konulmuş ve ikinci konulmuş değil mi? Olması üzerine mevbidir. Yani bir kelimenin birinci konuşu olacak ve ikinci konuşu olacak. Doğru mu? Evet. Mecaz bunun üzerine mevbi değil midir? Mecazcıların indin söylüyorum ha. Birinci konuluşun ve ikinci konulushun ispatı ise mümkün müdür arkadaşlar? Evet. Mümkün değildir. Hadi bir insan gelsin desin ki şu kelimenin ilk anlamı budur birinci konuşu ikinci anlamı budur. Hani delir?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 Düşmüş oluyor. Birinci ve ikinci konuşun düşmesi neyin düşmesine gerekir? Mecazın rüklünün düşmesine gerektirir. Mecazın rüklünün düşmesi neyi gerektirir? Mecazın ortadan kalktığını gerektirir. Anladık mı arkadaşlar? Bu birinci reddiyemiz. İkinci vece. İkinci reddiye. Lugatta birinci konuluş ve ikinci konuluşun Evet lügatta birinci konuluş ve ikinci konuluş diye bir şeyin olduğunu sakıt, sakıt olduğunu gösteren şeylerden de birisi şudur. Yani birinci konuş ve ikinci konuş diye bir şey olmadığını gösteren şeylerden birisi de şudur. Eğer böyle bir şey olsaydı arkadaşlar yani birinci konuluş budur ikinci konuş budur değil mi? Yani mesela ne gibi işte aslan kelimesinin birinci konuş anlamı nedir? Yırtıcı hayvandır. İkinci konuş anlamı güçlü aslandır. Bu şekilde bir şey olsaydı ne olurdu? Eğer böyle bir şey olsaydı. Halil İbni Ahmet. Değil mi? A Dünya tarihinin Arap en büyük birkaç aleminden ne? Bir tanesidir. Halil İbni Ahmet. Yine Sibevey, Bu da aynı şekilde. Elferra, El, el Asma'i ve diğerleri gibi lügat imamları bu hakikattir, bu mecazdır şeklinde belirt belirttiklerini gördük. Doğru değil mi arkadaşlar? Birinci konuluş bu, ikinci konuluş bu şeklinde belirttiklerini gördük. Doğru mu?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 Bu, e, onu, onu onu anlattıracağız onu aklında tut tamam o yüzden bir insan derdiği zaman ya ben aslan ilk duyduğumda benim aklıma yırtıcı hayvan geliyor demek ki o zaman ilk konuşu diye bir şey var biz diyoruz ki bu iptaldir neden? iki sebeple ya çok kullanıldığı için o kelime doğru mu? ya da neden dolayı cümledeki yerinden dolayıdır o şimdi Şeyhül İslam bu söylediğimi bunu çok açık bir şekilde beyan ediyor Ased kelimesi yani aslan kelimesi çok fazla olarak avcı hayvan hakkında kullan, kullanmamıştır. Doğru? Kullanmamıştır, doğru mu? İşte Şeyhul İslam diyor ki işte çok fazla olarak avcı e, hayvan hakkında kullanmamız zihni bu çok kullanış kullanılış sebebiyle ona yönelmeye ediyor diyor. Çok kullanılış sebebiyle aslan daha çok hangisi için kullanılmış dedik? Doğru. Yırtıcı hayvan. Bu sebeple diyor zihni ona itiyor diyor. Mesela sen hayatında görürsün ki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 Peki hangisi birinci konuş, hangisi ikinci konuş? Arapçada da böyle kelimeler var. Şu an aklıma gelmiyor da. Arapçada da böyle var. Bir kavimde farklı aynı kelime. Hakkari mi? Pardon. Hatay değilmiş. Tamam. Neyse. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi Şeyhul İslam buna değiniyor. Diyor ki sen hayatında görürsün ki aranızda yaygınlaşmış bir ismi bir şey hakkında kullanıyorsunuz. Başka kavim de, memleket de o ismi başka bir şey hakkında daha çok kullanıyor. Hocam, şurada mı hocam? Mesela bizim burada eli uzun derler uzun, adam anlamında. Hı, evet. Adam uzun yani güç anlamında. Yani. Evet. Tam bir kelime değil ama o, o yüzden Ama zaten e, düştükleri düştükleri yani, orası kardeş. Neden biliyor musun? Biz de diyoruz ki hiçbir uzun iki oluşuyor. Biz de diyoruz ki zaten hiçbir cümle e, yani kelime yok ki bir anlam ifade etmesi için nedir? Bir cümlede olmuş olmuş olmasın. O yüzden yani, Arap dilinin âlimleri ne, ne diyor? Kelam kes takin. Şiirde beyitte yani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 O da ilk konuluş ve ikinci konuluş diye bir şeyin olmadığının farkına varmasıdır. Ebu İshak el-İsrahini bunun farkına vardığı için bunu söylemiştir. Bu aslında onun Arap diline ne kadar hakim olduğunu gösteriyor tam tersine. Bu sebeple İmam İbn-i Kayyim diyor ki, Es-Savaykul Mursalede diyor ki, Ebu İshak'ın bu sözünü mutahhillerden birçok kimse anlamamışlardır diyor. O yüzden onu suçlamışlardır. Halbuki o doğruyu söylemiştir. İbn-i da tabii bu sözden kastı ne? Birinci ve ikinci konmuş. Anlatabiliyor muyum? Evet bu birinci tembihdi. Anladık mı burayı? İkinci tembih. Birisi gelip şöyle diyebilir. Sen bu kadar hissen maruf olan bir şeyi nasıl inkar edebilirsin? Halbuki görmüyor musun Allah Azze ve Celle'nin şu kavlini elil الْقَرِيَةِ Köye sor. Mesela köye sor.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 Mudaf falan neyin yerine geçmiştir? Halkın yerine geçmiştir. Bu Arap dilinde maruftur. Bu birinci cevabımız. İkinci cevap Allah Teala'nın Ves köye sor. Köye sorun. Köye sor. Sözün sözü hakikattir arkadaşlar. Mecaz değildir. Hakiki anlamda Allah köye sorun diyor. Ama ne demek bu? O da şudur. Bakın ince nokta şudur. Çünkü arkadaşlar kare kar lafzının aslına indiğimizde lügat köküne, kelime köküne diyorum yapısını. El içtima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 Aynı böyle. Hazerime cazm bu mecazdır diye. Diyorlar ki bunların bu sözü şu demektir. Enne haza yecuzu fi'l luga. Bu luga'ta caizdir demektir. Çünkü mecaz aslında caiz kökünden geliyor. Anladın mı? İmam Ahmed'in kastı nedir? Bu mesela bunu şu şekilde şu lafızla ifade etmen nedir caizdir. Anladın mı? Ama kelime olarak mecaz lafzı geçiyor ya. Diyorlar bak İmam Ahmed mecaz dedi. diyor. Anladın mı arkadaşlar?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 Bazıları hala İbni Teymiye mecazı kabul ettiğini, İbn Teymiye'ye mecazı kabul ettiğini nispet etmektedirler. Diyorlar ki İbni Teymiye mecazı kabul ettiği görüşündedirler diyorlar bazıları. Buna iki yönlü de vardır arkadaşlar. Bir, Mesela iki görüş vardır. Birinden döndü. İbni Teymiye'nin iki görüşü vardı. Birisinden döndü. En çok bahsettiğine ve öne sürdüğüne bakarız. Bu usuldür. Mesela İmam-ı Teymiye'nin iki görüşü olabilir mesela bazı mevzularda.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 Birlerinin diliyle mecazı anlatır. Zannedersin ki İbn-i onu kabul ediyor. Yani ki başkasının sözlerini anlatıyor. Anladın mı? O yüzden insanlar bu, bu anlamda ne? Vehme düşüyor. İbn-i Teymiye'nin inkarına dair sözleri çok fazladır. İkinci delil İbn-i Teymiye'nin kabul etmediği şu. Mesela bir söz İbn-i Teymiye'nin midir yoksa değil midir şeklinde bir işgalle karşı karşıya kalındığında i̇bn Kayyim'in Kayyım'ın tahririne o meseleyi ortaya sermesine bakılır arkadaşlar. Çünkü sözlerini İbn Teymi'nin sözlerini en iyi bilen kendisidir. Hangisi ilk sözü, hangisinin sözü, son sözü olduğunu en iyi bilen odur. Bu konuda biz İbn Kayyım'a baktığımızda İbn Kayyım'ın nefesi aynı İbn Teymi'nin nefesiyle eşittir. İbn Kayyım'ın nefesi aynı İbn Teymi'nin nefesiyle eşittir ne manada? Sözlerinin söyle İbn Teymi'nin sözlerini hep benzerini çok yakını, bazen de aynısını zikreder. Anlıyoruz ki İbn Teymi'yi İbn Kayyım da net bir şekilde şu şekilde görüyor. İbn Teymi'yi mecazı reddeden birisidir şeklinde görüyor olduğunu.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 Mecezi kabul edenler bunu söylüyor ha. Biz diyor ki bizim meceze gitmemiz yasaktır. Kabul ediyoruz meceze ama meceze gitmemiz yasaktır. Ta ki elimizde bir karine oluncaya kadar. Karine varsa o zaman meceze alırız diyorlar. Biz de diyoruz ki peki getirin karineyi. Diyorlar ki var elimizde karine. Kudret derken getirin bakalım karine. Diyorlar ki var elimizde karine. Nedir karineniz? Teşbih. Allah'a el dersem mahlukatın da eli var. Allah'a kullara benzetmiş olursun. E biz diyoruz ki deve deveyle filin elleri farklı. Karınca ile filin eli farklı.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 soru buyur kardeşim. Evet. İkinci bir anlamı, hamdullah mesela işte el meselesine değiniyor. Burada diyoruz işte bir şey getirin. Sizin usunuza göre bir karne getirmeniz lazım. Diyorlar ki teşbih. Bu ayette böyle diyorlar. Peki ondan sonra diğer ayetlerde nimet diyorlar ya nimet. O kudrette o nimete yani nimet eee anlamına yüklerken de bir karne getirmemiz lazım. Bu sefer ne diyorlar? Yok diyorlar ki şimdi yet kelimesinin ikinci anlamı var ya. Tamam. Sen ikinci tamam. ikinci anlamı hamledebilirsin diyorlar elinde bir karine varsa tamam. ee, iki, elimizde bir karine var diyorlar nedir o karine Teşbih. O zaman biz hemen ikinci anlamı olan kuvvete gidiyoruz çünkü yedi ikinci anlamı kuvvet anladın? Mı? Anladım burayı tamam ya, bu yani sen diyorsun ki elinde bir karine olması lazım kudret alması tamam. için biz de diyoruz işte elindeki karine teşbih. Tamam bunu anladım Heh. şimdi kuvvet aldılar ele kuvvet mi? ondan Aha. sonra da başka yerde de diyorlar nimet veya nimet yani onlar aralarında itilaf etmiş kimin nimet demiş kimin kudret o ayrı değil anladın? Mı? Ha vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barikallahi nebiyina Muhammedin ve ala sahbihi